Önce insanlar için günah ve masiyeti fıtri bir zorunluluk sayıp onu mutlaka işlemeye karar vermek, sonra günahın neticede affı mümkün olmayan ceza ve felaketi gerektirdiğini itiraf etmek, daha sonra bu ceza ve felaketten kurtulmak için yegane çare olarak ona ceza verebilecek olan ve verme hakkını haiz bulunan merciyi yok edip ceza korkusundan kurtulmak, daha sonra da doya doya günah işleyip zaruri olan cezasını başkalarına yükletmek işte Hristiyanların testis inancı netice itibariyle mabudun inkarını içeren böyle bir bilmecedir. Esasen Hazreti İsa asla böyle bir çağrıda bulunmamıştır. Ancak Hristiyanlığın mensupları kısa bir süre içinde peygamberlik mertebesiyle şereflendirilmiş olan bu babasız çocuğun peygamberliğinin doğruluğunu ve nezih bir yolla dünyaya gelmiş olduğunu gösteren mucizelere bakıp, onun öğretilerine samimiyetle uyacakları ve tek tanrı inancı üzere yürüyecekleri yerde bu olağanüstü durumları şüphelerle dolu esrarengiz bir bilmece haline getirmişler, özellikle yaratan, var eden, esirgiyen manasında olmak üzere, İncil'de geçen baba kelimesine, evlat sahibi anlamı verip, bunu bazı felsefi teorilerle besleyerek ve müteşabih ifadelere takılarak, kendi tevilleriyle ortaya koydukları bir inanç sistemini benimsemişler, böylece tevhid inancını ve Hristiyanlığın temel öğretilerini, köklü bir tahrife uğratmışlardır. İşte bu ayet-i de Allah'ın ayetlerini inkar edenleri çetin bir azabın beklediği ve Cenab-ı Allah'ın mutlak güç ve intikam sahibi olduğu belirtilirken Tanrı kavramının yanlış yorumlanması muhkem ayetleri inkar Asli günahın affına güç yetirememe, tecessüt, Tanrı'nın insan kılığına girmesi gibi testis ile alakalı küfrü mucip tavırlara karşı ilahi bir darbe indirilmiş ve yüce hakikatleri alçaltmaya cüret edenlerin kesin olarak mağlup olacakları ilan edilmiş olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta ayet-i kerimenin lafzi olarak Allah intikam sahibidir şeklinde tercüme edilebilecek olan kısmında intikam kelimesinin başına sahiplik anlamı taşıyan zu kelimesinin getirilmesiyle Yüce Allah'ın intikamının beşeri anlamıyla bilmekte olduğumuz yüreği serinletme amaçlı kin veya fevri davranış eseri körü körüne bir öc alma olmayıp hayi kayyum, peygamberler ve kitaplar gönderen, akıllara doğru yolu gösteren, kemal sahibi yüce varlığın kulların yararına olmak üzere uygun bulduğu cezalandırma biçimi olduğuna işaret edilmiş olduğudur. Ayrıca bir sonraki ayette hiçbir şeyin Cenab-ı Allah'ın bilgisi dışında kalamayacağının belirtilmesiyle de bu cezalandırmanın sınırsız bir ilim ve kudretin eseri olduğuna, ve cehaletle asla ilişkisi bulunmayan hakimane bir fiil olduğuna işaret edilmektedir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah hakkında intikam kelimesinin ya buradaki isim tamlaması şekliyle ya da fiil kalıbında veya yine fiil anlamında olmak üzere çoğul ismi fail kalıbında kullanıldığı, İntikam alacağı anlamında tekil bir kelimenin Allah'ın sıfat ve isimleri arasında yer almadığı görülür. Buna göre Yüce Allah hakkında gerek Kur'an-ı Kerim'de değişik türevleriyle geçen intikam kelimesinin, gerekse Esma-i Hüsna hadisinde geçen müntakim isminin daha önce ifade ettiğimiz açıklamaların ışığında anlaşılması uygun olur. Cevrat, gerek Yahudiler, gerekse Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan eski ahidin üç ana bölümünden ilkidir. İncil ise sadece Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yeni ahidin bir bölümüdür. Kitab-ı Mukaddes, Bible deyimi, eski ahit ve yeni ahit kitaplarını birlikte belirtmek üzere kullanılır. Bible kelimesi, Yahudi veya İbrani sıfatıyla birlikte kullanıldığında ise Yahudilere ait kutsal yazıların bütününü ifade eder. Bazı Arap dil bilimcileri bir takım zorlanmış açıklamalar yaparak Tevrat ve İncil kelimelerinin Arapça köklerden türetilmiş olduğunu iddia etmişlerse de Tevrat kelimesinin aslı İbranice, İncil kelimesinin aslı Grekçedir. Hristiyanlara göre Allah ile insanlar arasında yapılan son sözleşme Hz İsa vasıtasıyla ile olmuştur Bu sebeple bu son Ahid'in yazılı metinlerine yeni ahit Ahdi Cedit buna karşılık Allah ile İsrail Oğulları arasında daha önce çeşitli peygamberler vasıtasıyla yapılan ahitlerin yazılı belgelerine eski Ahit ahdi Atik adını vermişlerdir Ahit kelimesi, Latinceye testamentum, vasiyet diye çevrildiğinden, eski ahit karşılığında İngilizce'de old testament, Fransızca'da ancient testament tabirleri, yeni ahit karşılığında da İngilizce'de new testament, Fransızca'da new testament tabirleri kullanılmaktadır. Yahudiler ise kendi kaynaklarında kutsal kitaplar veya sadece kitaplar denilen kutsal yazıların tamamını ifade etmek üzere tanah kelimesini kullanırlar. Kendi başına bir anlama sahip olmayan bu kelime eski ahidi meydana getiren üç ana bölümün Tora, Nevim, Ketuvim isimlerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Al-İmran Suresinin 3 ve 4. ayetlerinin tefsirine devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren